Kureyş Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Mekke döneminde inmiştir. 4 ayettir. Kureyş, Hazreti Peygamber'in mensup olduğu kabilenin adıdır. Kureyşi ısındırıp alıştırdığı, onları kışın Yemen'e ve yazın Şam'a yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için Kureyş'te kendilerini besleyip